Allah'tan rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Alâdin âman ve âmilü ve husn وَنَحْنُ عَلٰى ذَٰلِكَ مِنَ <سَلِينَ> Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde mutlu insandan, mesut insandan, insanı şamilden, Allah'ın alnından öptüğü, kendisine tevfik, hidayet ve inayet ettiği kullarından bahsedeceğiz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine niyaz ediyoruz hep beraberlikte. Rabbimiz bizi bu korkunç dünyanın şartları içerisinde gerçekten kul olan, mutlu insanlardan olmayı mukadder kılsın inşallah hocam Muhterem Müslümanlar artık derslerimizde üzerinde dura dura size ezberlettik beyninize çelik çiviyle perçinledik ki insan suretiyle değil İman ve aşkı, ruhu ve manasıyla insandır. Eğer insanoğlu iç alemine yönelip de Rabbisine kullukla ve Hazreti Muhammed yoluna ve sünnetine ittiba ederek Mevla'nın Kur'an'da gösterdiği neşelere ulaşırsa o vakit ancak insan oluyor. O vakit alnından öpülecek kul haline geliyor. Yoksa eğer insanoğlu nefsine ve şeytana uyarsa fani hayatı içerisinde güya zevkini tatmin eder nihayet kabrinde cifedir, akıbeti de ebedî husrandır. Onun için ben 50 senemi cemaatim için harcadım, öyle diyorum, 50. senedir kürsüden sesleniyorum, gelin Müslümanlar, Allah'ın bizden istediği yolda, gösterdiği yolda, emrine itaat ederek, nehyettiği şeylerden kaçarak, gerçek manada kul olarak Rabbimize dönelim inşallah diyorum. Çünkü muhterem müminler hiç kimse hayır diyemez bu gelişin Allah'a bir dönüşü kat'i olacaktır. Ömrü ne kadar uzun olursa olsun sıfatı makam ve mansıbı ne olursa olsun dönüş memiler dönüş Allah Ne mutlu okudaki ağlayarak geldiği dünyadan Mevlasına gülerek dönmüş olan. Muhterem müslümanlar, şair ne güzel söylemiş bakınız. Veladet ke umuka ya bena ve enas havleke yahhakuna şurura. فَحْرِسْ ala عَمَلٍ تَكُونُ اِذَا بَكَوْ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ظَاهِكَ Bak mümin kardeşim bak azizim bak ne diyor şair Annen seni dünyaya getirdiği gün Sen ağlayarak doğdun Etrafındakiler oğlumuz oldu diye gülüyorlardı diyor Muhterem müminler hepiniz biliyorsunuz Çocuk dünyaya geldi mi, daha ebenin kolları arasında bir ağlar ne hikmetse. Ben vaazlarım da latife ederim. Herhalde o rahat yerden, rahmi maderden belalar, musibetler, meşakkatler dünyasına geldim, vay başıma geleceklere diye sanki Mevla ilham ediyor, daha o günden başlıyor ağlamıyor. Bugün sizlere, Mesud insandan bahsedeceğim, mutlu insanın görüntüsü ne? Hani hepimiz saadet istiyoruz ya Müslümanlar, Kapı Camii'ne işinizi bırakıp koşarak niye geldiniz? İstirahatınızı bırakıp niye geldiniz buraya? Eh, hocamızdan inşallah hayırlı bir şey dinler, onu tatbik eder, saadet yolunu buluruz, Rabbi Zülcelal bize Mevlamızın müjdesiyle gülerek ölürüz inşallah. Hayatın gayesi bu değil mi muhterem Müslümanlar? Bakınız Mesud insan denince aşk eri Mevlana Celaleddin'i Rumi mesnevisinde Pakistan'ın dev şairi Muhammed İkbal da Esrar ve Rumuz'unun kapak arkası yazısı olarak almış. Olduğu gibi size lafzıyla da okuyorum muhterem Di şeyh baçral hemî geşkerdi şehr kezde mudet melulemü insanam arezust Allah Allah Aşk eri Mevlana diyor ki dün şeyhi yani üstadı insanı kamili mürşidi Allah dostunu gündüzleyin elinde çara ola rambayla lamba ile gezerken gördüm diyor. Hani gece eline lamba olsa bir dereceye kadar. Gerçi şimdi elektriklerimiz var ama olabilir. Belki elektriksiz bir sokağa gidecek filan dersiniz. Hayır. Gündüzleyin elinde çerağıyla lamba ile geziyor Şeyh Hazretleri. Ve şöyle mırıldanıyor. kezda mudet melûlemu insanem ârezuus. ''Bu ehli ve yabani mahluklardan bıktım, usandım, muradım bir insana ermek.'' diyordu. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Ya! kez ''Kezdamudet melulemu insanem arazus.'' ''Artık bu ehli ve yabani mahlukattan bıktım, usandım, gönlüme elem veriyor bunların görüntü ve hali.'' İnsanı kâmî arıyorum, insan istiyorum. Ve şöyle devam ediyordu. Zîn hem râhânü süste ânâsız dilem givift. Şîri hüdâlu rüstâni efsânem â râzûst. Ev destânem Muhterem Müslümanlar bu tablına esir, bu nefsine tabi, bu şeytana kul olmuş insanlardan artık gönlüm kan içerisinde kalbim yaralı ruhum sıkıntılı Allah arslanı efsane kahramanı rüstem istiyorum diyor efendiler Kur'an-ı Kerim evliya ve Allah dostları için er tabirini kullanıyor bu zatta diyor ki Allah arslanı mana aleminden bir er istiyorum ki elinden tutayım bir dert dökeyim Ozahta diyor muhterem memeler böyle söylenip gidiyor yolda mırıldanıyor evet karşısına geldim diyor Mevlana'mız öyle diyor karşısına geldim güftem ki yaft mineşevet düsteyim ma güft an ki yaft misad mineşevet anam Ozahta dedim ki senin bu aradığını biz de çok aradık ama bulamadık dedim. Cevap verdi ki... Ben de aranıp da bulunmayan eri istiyorum diyor. Ben de aranıp da bulunmayan eri istiyorum diyor. Ya. Fahri kainatın meşesinde bir insan sıddık Ekber'in İhlas'ın bir insan, Hazreti Ömer'in Adalet'in de bir insan, Hz. Osman'ın Haya ve Edeb'in de bir insan, Hz. Ali'nin Esrar'ı ve Edeb'in de bir insan. Bir insan, bir insan, bir insan. Yani Bayezid-i Bastami gibi, Cüneydi Bağdadi gibi, Muhihdin-i Arabi gibi, Mevlana celaleddin Rubi gibi, Hacı Bayram-ı Veli gibi bir er arıyorum diyor. Muhterem ünlüler, Allah'ımız lütfesin kerem buyursun. Biz de böyle bir eri bulalım inşallah. O Gerçi dünyamız çok acayip bir dünya haline geldi muhterem ünlüler. Biz vaktinde, Müslümanlar, biz de bu erleri gördük, bu erlere erdik. Bu erlerin duasını aldık hamdü senalar olsun. Allah'ın zatına kasem ederim ki bu Türk insanların dizinin dibinde oturduk. Evet muhterem ama dünyamız çok acip hale geldi. Birer birer çekilip gidiyorlar ya ve gittiler muhterem ve gittiler hani hemen hemen her dersimde münasebet alınca Yunus Emre'nin kuca kulağını çınlatırım ya hep gittiler kalmadılar gülme gülme ağla gönül diyor muhterem Müslümanlar ya. her gidenin yerine ondan daha azı daha azı daha azı daha azı evet dünyanın halini görüyorsunuz evet muhterem Müslümanlar ama biz yine de o mesut insandan söz isteyeceğiz, o mesut insandan vuslat isteyeceğiz, o mesut insanın bizi bulmasını Mevlamızdan niyaz edeceğiz ve kendimizde dua edeceğiz Ya Rabbi bizi kabul ettiğin kulların zümresine ilhak et diye Amin. Muhterem Müslümanlar mesut insandan bahsedeceğim ya yani şu Dört duvarın ilerisinde dünyanın bütün dağdağısını bırakarak Bugün sizlerle hep Allah dostundan söz edeceğim dedim ya Bakınız Şeyh Galip merhum Gerçek insan için onun bir tercihi bendi var Aşağı yukarı 8-9 bentli bir tercihi bent diyoruz buna Evet ondan bir bendini de size okuyacağım şu insan gerçek insanın manasını anlama sededinde Şeyh Galip'e de kulak verelim sonra o nasıl insanmış ayete müracaat edeceğiz hadisleri göreceğiz birer birer sıfatlarını dökeceğiz inşallah Teala Şeyh Galip Berhum Mevlevi büyüklerinden Mevlevi şair ve ediplerinden Allah dostlarından bir kul Rabbimiz mahşerde bizi onlarla haşretsin Amin Öyle diyor Şeyh Galip Merhum. Hayiftir. Şahiken alemde geda olmayasın. Ey insan çok yazık. Şah olarak yaratıldığın halde alemde sürünen insan olmayasın diyor. Ya ya o azgın o çılgın o şımarık adamın Burdunun böyle yukarıda gittiğine bakma Hakikatte sürünüyor o Ya Benliğini kaybettiği için Manasını yitirdiği için Hakikatten uzak kaldığı için Yılanlar gibi yerde sürünmektedir hakikatte o Onun için Yukarıda Mevlana'mız öyle dedi Kimi ehli Kimi vahşi Bu hayvanattan bıktım usandım diyor Müslümanlar bu dersin biraz da latifeli geçecek. İsterseniz size şu manada bir latife arz edeyim. Bakınız. Adamcağızın biri Hızır aleyhisselama aşık olmuş. Hani görmeden aşık olmak var ya duyarak aşık olmuş. Ya Rabbi bu salih kişiye bazıları velidir bazıları nebidir dediler. Bu zehir Lokman Zülkarneyn'de olduğu gibi Kur'an'da bunların ismi geçtiği halde nübüvvetlerinde ihtilaf vardır 28 peygamberden 25'i kat'i peygamber ittifak var Uzeyr Lokman Zülkarneyn Ulemadan ehli tahkikten bazıları nebidir bazıları bunlar velidir dediler Hızr Aleyhisselam Muhittin Arabi bidayette nebidir sonra nübüvvet müsteti bir bitince velayetle Cenab-ı Hakk kendisine kıyamet sabahına kadar ömür verdi, aramızdadır diyor. İbnü Dekik'il İd diye bir zat var muhterem Müslümanlar. fuqaha'dan, ve ricalden kendisi. Şam-ı Şerif'te cami emeviye girerken yaklaşılınca böyle bir çener var. Kemerden sağ tarafa bir dal, dar bir sokak ayrılır. Biraz ileride kabri, kabrini de vaktinde ziyaret ettik. Şimdi artık karadan sefer edemiyoruz, hep uçarak gidiyoruz muhterem Müslümanlar. O gençliğimizde yorulmak nedir bilmezdik aziz cemaat. Yüce Rabbim Kerem buyursun, Hazreti Ömer bile öyle diyor. Allahümme inni zayıf fekuvvini bi kuvvete min indik. Ya Rabbi ben zayıf kulunum. Nezinden kuvvetle beni kavi kılıyor. Ben de dua ediyorum. Ya Rabbi şu Mekke Medine ziyaretlerinden beni ala koyma. Cemaatimin huzurundan da beni takatsiz düşürüp alma diye dua ediyorum muhterem sunalar İbnü Dakik el-Eyaz Hazretleri öyle diyor. Varsın ulemadan ilim adamlarından bazısı Hızır da öldü desin diyor. Ben şu ellerimle 90 küsur defa o zatla musafaha ettim diyor. Şu ellerimle 90 küsur defa o zatla mülakat oldum, musafaha ettim diyor. Muhterem Müslümanlar, son zamanda onu da biraz işaret edeyim. Son zamanda bu iş bir da dile ayağa düşürülmüş durumda. Yo o kadar da değil. Yani filan kişi Hızır Aleyhisselam'la oturur kalkar sohbet edermiş, filan kişinin sofrasına gelmiş, filan kişiyle şöyle görüşmüş filan. Bunların hepsine hayır demiyorum. Yalnız muhterem Müslümanlar, dünyamız fitne dünyası. Cenab-ı Hak bizi ve sevdiklerimi dünyanın fitnesinden muhafaza buyursun inşallah. Biz Ladikli Hacahmeda'mızla 25-30 sene dostluk ettik. Yedilerdendi kendisi. Hızır Aleyhisselam üstadıydı. Ebdal diyoruz, Ebadiye-i Seba, yedilerden dahmedamız. Yedilerin manevi reisi Hızır Aleyhisselam'dır. Zaman zaman bir müşkilatımız oldu mu Hızır Aleyhisselam'a sormak üzere giderdik. Dahmedamıza anlatırdık. O gider manevi aleme sorar, getirir bize cevap verirdi. Yani ömrümüzün 25-30 senesini daha nelerde de böyle geçirdik efendiler. Şimdi ondan da ondan da O birinden de diğerinden de mahrumuz Ya Rabbi akıbetimizi hayra getir diye dua ediyoruz Adamın dili Hızra Aleyhisselam'a aşık olmuş Ağlar Hani esirlikli adam derler ya Dağlara çıkar Topraklara yuvarlar Efendim Yüzünü yerlere kor dualar eder, feryat ile Rabbisinden ister. Ya Rabbi bu muhterem zatı bana göster diye ister ve ister. <gülüyor> muhterem Müslümanlar, Mecnun ile Leyla'yı okuyun, Ferhatla Şirin'i okuyun, Kerem ile Aslı'yı okuyun, mecazi ve maddi aşk bile insanın başına ne dertler badireler açıyor gençliğimizde onlar okuduğumuz şeylerdi evet muhterem Müslümanlar ya ey Hızır Aleyhisselam'a aşık olunca Allah dostuna aşık olan bu kişi de yanmış yakılmış çöllerde dağlarda dolaşmış ve ısrar ediyor görmeden ölmeyeceğim Allah'ım diyor nihayet bir gün Cenab-ı Hak lütfediyor, Hızır kuluna emrediyor Mevla, git şu kuluma görün artık, çektiği çile, yeter artık diyor Cenab-ı Halik Hızır gelen. <gülüyor> Hazreti Hızır Aleyhisselam geliyor, kapısını çalıyor, buyurun efendim diyor, minderine oturunca ben Hızır'ım bakalım ne isteyeceksin söyle diyor. Senedir, yıllardır bu dertle yandım, yakıldım, ne diyeceğim bakalım diyor. Ya Rabbi muradımıza ermeyi nasip et Amin. Yalnız burada şunu söyleyeyim, muhterem Müslümanlar Hedefi kaybetmeyin Milyar Hızır olsa biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz Amin. Sakın ola ki hedefi kaybetmeyin Tamam mı? Milyar Hızır Aleyhisselam olsa biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz ya Namık Kemal öyle diyor. Herhalde iyi zamanla denk gelmiş. Hadi müşrik olan diyanetime eylerim bin yemin bu davada bir Muhammed dahi ederdi zuhur, iki Allah olaydı dünyada diyor. Bak bak mümin kardeşim, şirki kahreden. İslam dininin hakikatına yemin ederim bin defa ki bir daha Muhammed yok alemde diyor eğer şayet bir daha olsaydı Allah'ın iki olmasıyla ancak mümkindi diyor yani muhterem Müslümanlar Allah Resulü'nün artık olsa olsa vasfı ve fevkalalelik ve mümtaz oluşu böyle anlatılabilir Allahu Zülcelal nasıl ki birdir iki değil dünyada da ve ahirette Muhammed birdir iki değil diyor Necip Fazıl da öyle diyor ama hadis-i şeriften ve innel mümine ledel hakkı esirun diyor hadis-i şeriften almış Necip Fazıl öyle diyor hakikatte hürriyet hakka esarettir Necip Fazıl kabri cennet olsun dua ediyorum <gülüyor> cinneti kendisini cennete götürsün inşallah diye dua ediyorum Allah'ı Resulü'nü Evliyaullah'ı Cinnet derecesinde delice seven adamdı hocam günah da işlerdi kim günah işlemez kim günah işlemez ben bazen sözü geçiyor da evimin balkonunda dostlara öyle diyorum Rabbimin huzuruna şu Konya'da istiğfar edenlerin hepsinden daha çok istiğfarla varmak istiyorum diyorum kendimizi öyle bileceğiz kendimizi öyle bileceğiz muhterem Müslümanlar şu Konya'da ne kadar 300-500 istiğfar eden kullar var ya ben Rabbim'in huzuruna hepsinden daha çok istiğfar eden kul olarak varmak istiyorum Necip Fazıl O ki o yüzden varız diyor Peygamber Efendimizin ismi yere düşer diye onun için yazdığı eserinde ismi Muhammediyi yazmadı İsmi Muhammediyi onun için yazdığı kitabında eserinde ismini yazmıyor niye? o berak yırtılır da ayak altına düşer Peygamber Efendimiz'e saygısızlık olur diye şimdi takvim yapraklarında dini yazılar gazetelerde geçen gazetenin birinde Allah evladımızı korusun diye şu, aşağı yukarı 150 puntoluk yazılarla Allah lafzı yazmış elimi alınca gazeteyi ürperiyorum ya Rabbi hadi ben bunu alıyorum muhtememiler yaptığımı söyleyeyim başka türlü yapamam o şeyler takvim yaprağındaki dini yazılar ufak parçalara ayırıyorum bir yerde topluyorum, sobaya koyuyorum yakıyorum, başka çare yok çünkü toplayıp da bir yere yığılmanın imkanı yok, hadi bir yere topladım benden sonra ne olacağını düşünmek gerekir, onun için artık yok ediyorum onu yani dünya böyle, Rabbimiz muhafaza buyursun bir defada imamı şibli bir defada kendisi ayyaş mı ayyaş yahut bir şey hafi bir Hafi kendisi ayyaş muhayyef yolda giderken Bismillahirrahmanirrahim yazılı bir kağıdı görüyor. Aman aman aman Rabbimin adı ayaklar altına düşmüş diye alıyor. Onu güzelce temiz bezlerle siliyor, kokuluyor, duvara asıyor. Duvara asıyor evinin. Gece gündüz şeb-i leylü bidayet halinde. <gülüyor> O gece alemlerin Yüce Rabbi kendisine mana aleminden sesleniyor. Ya bişir, adımızı toz topraktan temizledin, kalbini ve ruhunu küfür ve şirk ve masiyetten yıkadık ve temizledik. Ve, ve, seni, ve seni ebrardan olan veli kullarımızın cümlesine ilhak ettik buyuruyor cenab Muhteremminler, ben demiyorum. Allah cümlemizi benlikten muhafaza bulursun. Ama inanç itibariyle, iman itibariyle ölürüm o ad için, ölürüm o isim için, ölürüm o Muhammed'in isminin bir harfi için ölürüm de ölürüm. Evet, sözü şuradan çıkardım. Hızır Aleyhisselam. Tabii çok saygı duyuyoruz. Ama bizim Muhammed'imiz var. Tamam mı? Müslümanlar. Biz Hazreti Muhammed'e ümmetiz. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ya, ya, ya. Hayftır şahiken alemde geda olmayasın. Korkarım ey mümin. Nefsine uyut da. Şahiken alemde Sürünen mahluk olmayasın Keder alude-i Ümmidi raca olmayasın Şu şöyle olacaktı bu böyle Olduydu diye Ömrün böyle dedikoduyla Geçmesin Vadi yese düşüp Hiç heba olmayasın Artık bu iş olmaz diye Yes içerisinde Boşa giden bir kul olmayasın Yanılıp rehrevi Sahra'yı heva olmayasın. Sakın ola ki yolunu kaybedip hevayı nefsi peşinde bir mahluk olarak boşa gidip ölen bir hayvan olmayasın dedikten sonra bakın muhterem Müslümanlar koca üstad, koca şeyh galip kararı şöyle veriyor. Şöyle olma, şöyle olma, şöyle olma. Sen Allah'ın en nazlı kulusun. Cenab-ı Hakk'a muhatap olarak yaratıldın. Hazreti Muhammed'in gözdesi bir ümmet olmalısın. Mesud insan olmalısın diyor. Ama nasıl? Şöyle diyor bakınız muhterem Müslümanlar. Ademem muttasıl ol. Ta ki cüda olmayasın. Bir insanı kamil ara. Bir mürşidi kamil bul, gerçek bir delil ver rehbere, gönül ver ki. Topyekün boşa gitmeyesin. Topyekün boşa gitmeyesin. Secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın. Efendiler böyle diyor sonunda da secdeler eyle ki Müslümanlar <gülüyor> hoca ol, hacı ol. Zengin ol, fakir ol, imam ol, müezzin ol, ol, ol, ol, Fakat bir insanı kâmil dost ol. Ya, ya. tu megu aşker öyle diyor, tu megu mara bedanshebar niiz, bakeryman karhaduşvar niiz. O Allah'a yol yol bulmak bir kul için nasıl mümkün olur? Olmaz böyle şey deme. Büyük insanlarla çukurlar dolar, tepeler düzelir, güçlükler kolaylaşır diyor. Yani eğer bir mürşidi kamil, bir üstadı ekrem, bir insanı kamil bulursan, o yolu bildiği için takar seni arkasına, varılacak yolun müntehasına uçuru verir o kadar. Ya Rabbi bizim yolumuzu gerçek manada bu yolun reislerine eriştir Allah'ım diye dua ediyorum Mu muhterem Sımarlar öyleyse mutlaka bir üstadı maneviye ihtiyaç var ve selam Cenab-ı Hak cümlemize bu üstadı bulmayı nasip etsin inşallah Amin. bazı yerlerde böyle konuşuyorlar da insanı Kamil'den üstadı Ekrem'den bahsediyorlar bulursanız bana da haber verin diyorum Kapı Camii'nin muhterem cemaati Allah'ınızın aşkına ben de size söylüyorum ve emanet ediyorum eğer böyle bir insanı kamili bulursanız ne olur Tahir Hoca'nıza da haber verin inşallah ya, ya ya ama ben şimdi o insanın kamilin vasıflarını size söyleyecek olursam Hocam o dünya geçmiş bu başka bir dünya dersiniz. Onun için hadi sözü uzatmayayım. İnsanı kamil bulmak için bir ömür boyu hepimizin kalbinde bir derdi olsun inşallah tamam mı Müslümanlar? Ve dua edelim Hazreti Muhammed'imizin boyasına boyanmış bir mürşidi kamile bizim yordumuzu eriştir ya Rabbi diye dua edelim inşallah. Hani muhtemelen Müslümanlar benim size bir şakam var hatırlar mısınız? Böyle bir söz geçince derste sormuştum kendi kendime Hocam yahu senden mi dervişsin yoksa falan diye <gülüyor> Kendi kendime bu sözde verdiğim cevap şu muhterem Müslümanlar Ah Yunus Emre gibi Dervişliği bir bulabilsem Sarığım cübbem hocalığım kütümalem yağma olsun diye vereceğim mesela Niye? Çünkü her şeyin hedef ve gayesi Allah'a kulluk muhterem Müslümanlar. Yani bu dervişlikten maksat bu. Allah'a gerçek manada kulluk. Mevlana gibi bir derviş ya. Kütahya'dan gelmişler Cenab-ı Mevlana'mıza. Bugün dersin biraz ruhani, biraz zevki olacak dedim. Kusura bakmayın muhterem Müslümanlar tamam mı? Şu alemin dağ uzakta. şerebi bir bugün neşelenelim bakalım. Kütahya'dan gelmişler bir iki kişi. Mevlana dergahında Hazreti Pir'le görüşmüşler. Efendim bize bir şeyh lazım. Kütahya'da onu önümüze koyacağız. Onun himmetinden istifade edeceğiz demişler. Mevlana'mız şöyle bir oh elhamdülillah demiş. Şurada gördüklerinin birisini al götür demiş. O zat hani bir kişinin Ebu seçtiği gibi sahabe içerisinde o zat gördüğü insanlardan birini almış götürmüş. Ya Allah demiş Kütahya'ya gitmişler. Huşamettin Çelebi ile Sultan Veled Hazretleri Mevlana'mıza demişler ki: "Efendim, bir o oh, dediniz şöyle, bir de elhamdülillah dediniz. Niye onu söylediniz?" demişler. Adam "Elhamdülillah ki bir şeyh istedi. Eğer gerçek manada bir mürit iyi bir derviş isteseydi ya Huşamettin ya senin veya benim gitmem lazımdı." Bunları hepsi şeyh demiş. Dikkat eder misiniz dışarıda? Maşallah. Sürüyle şeyh dolu her. Evet. Ben kulluğa heves eden yok hiç. Ya. Ya. Ben size evvelce de söyledim. Hadi bir daha söyleyeceğim. Sonra mevzuya döneceğim inşallahutaala. Resul Zişan'ın huzurunda soruyorlar hocanıza. Hocam ne yapıyorsunuz burada? Ne, ne nasıl meşgulsünüz filan diye. Yahu efendiler diyorum. Resulü Zişan'a, sultanlar sultanına, Allah dostuna yüce nebiye, peygambere huzuruna, ali huzuruna istida verdim eğer istidamın cevabı müsbet gelir de ölçüm tuttu köleliğe Çünkü tuttu köleliğe kabul edildin diye bir cevap gelirse, eh siz bendeki neş evsürur'u bakın ömrümün muhasalesine muratlarımın müntaha ve aksasına kavuşmuş olacağım diye cevap veriyor. Hani şair öyle demiş muhterem Müslümanlar, felek bin türlü esbabı cefasın toplasın gelsin. ''Dönersem kahbeyim hak yolunda bir azimetten.'' diyor Muhterem Ümitler, şahit oldunuz. Bin yıllar ve bin yıllar ömrüm olsa yaşamamın gayesi, sultanül Enbiya'ya ah bir köle, Rabbime bir kul olabilsem bütün derdim. Evet, insanı Kamil'den söz açıldı da, hemen altında da öyle diyor Şeyh Galip Merhum secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın daima Rabbi'nin huzurunda secdeler eyle Müslüman secdeler eyle secdeler eyle secdeler eyle akrabu ma yekunil min rabbihi ve huve evet peygamber efendimiz öyle buyuruyor kulun Allah'a en çok yaklaştığı yer secdesidir eğer mühim bir arzunuz varsa, muradınız varsa Mevla'dan nafile namazın secdesinde Allah'a yalvarınız diyor. Ve secdeyi şükür diyoruz muhterem Müslümanlar. Secdeyi şükür. Şükür secdesi diyoruz. En büyük bir nimete erdiği zaman insanoğlu secdeye kapanmalıymış. Şükrün en alası orada oluyor çünkü. Hani fevkalade müjde, fevkalade bir haber aldın. Bu haber ve müjdenin şükrünü eda için secdeye kapanmalıymış peygamberi zişan efendimizden şöyle bir hatıramız var aleyhissalatü vesselam efendimiz hayber gazvesinde hayber gazvesinde hazreti ali radıyallahu anh efendimiz kalanın kapısını söküyor burca sancağı dikiyor o anda da geriden cenabı caferi sadık hazret cafer hazretleri geliyor caferi cafer tayyar hazretleri geliyor sonradan tayyar lakabını aldı yani hazreti ali efendimizin abisi Habeşistan'a hicret etmişti Bidayette Mekke'den Peygamber Efendimiz kendisini çok mu çok Severdi uzun yılların Hasretinden adeta Gönlü Muhammedi tutuşuyordu Ön taraftan Hayber'in fetih Müjdesi geldi arkadan da Cenab-ı Cafer-i Tayyar Hazretleri geldi Kucaklaştılar Peygamber Efendimiz öyle buyurdular Ya Rab E ala fetih Hayber Em ala kudu Cafer Hayber kalasının fethine mi sevineyim yoksa Cafer'in kudumuna mı sevineyim mesul olayım Secdeye kapandı Peygamber Efendimiz secdeye kapandı ve Cenab-ı Hakk'a şükürlerini böylece eda etti Muhterem ümmiler Rabbimiz alnında secde nişanıyla varan kullara bizi de ilhak etsin inşallah Bu böyle ortadan bir dua ve niyaz değil sakın ha, mümin kardeşim Allah Kur'an'ı Kerim'inde sahabeyi ve hak dostlarını sena ederken simahum fi vücuhihim min eteri sucud diyor alınlarında secdelerinden kalan emareleri, işaretleri nişanları var onların diyor şu halde bir baş için büyük şeref ya hadi söyleyeyim bakayım neymiş bir baş için en büyük şeref en ali şeref en yüce şeref alemlerin yüce yaratıcısının huzurunda secdeye varmaktır ya ben bazen müslümanlar kendimden de bir şey söylüyorum ne olur beni affedin olmaz mı ya Rabbi diyorum benim canımı Medineyi i de minberle hücresi arasında Resulullah'ın sabah namazının farzında son secdede Sübhane Rabbi Ala derken alıver canımı diyorum secdede Medine-i Tayyib-i Tahire'de secdede son secdemde Sübhane Rabbi Ala derken benim canımı alıver Cennetül Baki'nin toprakları ne olur benim cesedimi kucaklasın Yarın mahşerde kalkınca ilk gördüğün şey Hz. Muhammed'in nuru olsun Teala. Çünkü ilk kalkan peygamber efendimiz Sonra Cennetül Baki ehli Sonra Cennetül Mualla ehli Muhterem Müslümanlar Akşehirli Hacı Ahmed Efendi hocamız Şam kabristanları da çok dolu derdi. Ondan sonra Şam kabristanları olabilir. Sonra Konya kabristanları diyeceğim. İstanbul'da az değil müminler. İstanbul'da az değil ama Konya'mızın merkezinde 18 peygamber, kazalarında 4 nebi, Konya'mızda 22 peygamber methum, belki 500'e yakın büyük evliya methum. Ehli Keşif'ten bir zatın Mahsutata'dan eseri var, el yazması eseri orada beyan ediyor. Ta 200 sene evvel 350 büyük velisi var Konya toprağının demiş. Onun için Konya'ya hizmet eden ali olur, Konya'ya hakaret eden de milyar defa kahp olur gider muhterem Emre. Ben size yavrularınıza ilk olarak hatırlayın bakayım, defaatle söylüyorum. Beşik'te doğan yavrunuza ilk yapacağınız şey böyle parmağını kaldırarak Allah bir daha dili dönmüyor Allah diyemiyor fakat parmağını kaldırabiliyor evladımıza yavrumuza ilk öğreteceğimiz şey böyle kaldıracağız Allah bir sonra dili dönmeye başlıyor hadi bakayım Ahmet Allah bir onu öğrendi yavrucağız o da bizimle beraber hem Allah diyor hem bir diyor hem de böyle parmağını kaldırıyor Allah bir diyor mümin kardeşim Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretlerinin lütsettiği hududa riayet bizim için çok çok mühimdir mümkün olduğu kadar imanımızın neşesiyle yavrumuz ve evladımıza daha beşikteyken imanı telkin edeceğiz muhtemel Hepinizin böyle ama ben torunumu, torunum için söylüyorum 3 yaşında, 4 yaşında daha benim yanıma veya babasının yanına geliyor ben de namaz kılacağım diye seccadeyi ser 3-4 yaşında daha Niye? Gözünü açtı mı gördüğü bu çünkü o evde Şöyle yatıp uzanıyor falan secdeye İnsanın hoşuna gidiyor ha şöyle Yakıl bakayım Rabbim huzurunda dercesine Efendim daha 3-4 yaşında Kızcağız annesinin yanına geliyor Anneciğim diyor, ben de namaz kılacağım diyor, başıma güzel bir örtü ver, bana da uzun eteklik ver şöyle, bir de şarabımı giyeyim, bakayım filan diyor. Peygamber Efendimiz 10 yaş 7 yaşında emredin diyor, 10 yaşında kulağını çekin namazı kaçırmaya başlarsa, tamam mı? Niye? Kız 12 yaşında, oğlan 15 yaşında, ekseri aklı başına gelecek. Evet, bali ve balia olacaklar, ondan sonra farzdır, bir, bir vakit geçirdi mi? Ben tarake sayede müteahhiden, kefer bir tarafa Allah korusun. Fakat nama, Ultra ondan biraz daha geride olan bir kimse bir vakit namazı göz baka baka geçirse ehli iyal ve evladı helak olmuş kadar korkunç sahaya diyor. Bir vakit namaz. Gençler, Allah'ın genç kulları vallahi kendimden söylemiyorum Allah'ın yüce Resulü İslam'ın şari azamı Nebi Zişan böyle söylüyor. Gençler alnınızda secdenin nuru olsun eliniz arşa açık olsun Allah'ınızı sevin, Resulünüzü sevin, Kur'an'ınızı sevin, İslam'ınızı sevin vatanınızı sevin sancağınızı sevin Bayrağınızı sevin, yerine göre bu vatan, bu millet için başımdaki kıllar adedince başım olsa birer birer feda olsun diyecek kadar iman ve aşka sahip olun. Aman ola ki Mevla'nızdan ve dilinizden kopmayın. Koparsa ne olur? Beyoğlu'nda Beşiktaş'ta Türk bayrağını yere serer. Hani bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor ya şair. Bayrağımızı yere sürüyor, üzerinden yürüyor ve kızıl paçavrayı direğe çekiyor. Ya kızıl paçavrayı, komünist paçavrasını direğe çekiyor. Ulan o bayrak için, o bayrak için milyarla şehit verdik biz. Allah'ım bu Necip milletin evladını doğruya ilet <Gülüyor> muhteler ele <gülüyor> ellediğine ayeti mana vereyim Hadise bile geçemiyorum ezanımız okundu hepinizi fazla da bekletmeyin Recid etmeyin inşallah Teala ellediğine amen va katmayın nokulu bir zikirrle onlar ki iman ettiler iman nimetine masal oldular ve kalplerini Allah'ın zikriyle tutdurrup pırıl pırıl Nur haline getirdiler çünkü ela bizikrillahi tatmeyin kulub, ey iman edenler. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur, rahata kavuşur. İçerisindeki bütün şeytanlık ve kötü fısıltılar çıkar, şeytanın şer ve desizlerinden çekilir. Onun için hayatımızın boyu her nefesimizde Allah, Allah. Allah yine Allah diyoruz inşallah otağıla dem Müslümanlar demeyenlerin rahmine bir dakika Allah diyoruz. Eskiden hocalarımız, eskiden hocalarımız buyurun bir kelime isharet dedikten sonra ikincisinde okumayanların rahmine bir dakika kelime isharet okuyun bakayım. Eshelu Allah ilahe illallah kadu en Muhammed'en abduhu ve resulü metanmeler asıl okuyan ay bir cümlelik zaten. Ellezine amenu ve ve Onlar ki iman ettiler ve salih ameller işlediler. Tubaluhum <gülüyor> ne mutlu onlara varacakları ve duracakları yer cennettir diyor Cenab-ı az Gelecek cuma dersimizde buradan koyduğumuz yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim İman ettiler ve sonra salih ameller işlediler. Bu salih ameller, isterseniz şimdiden anahtar vereyim hocalara. Tuğba diye başlayan pek çok hadisi var Peygamber Efendimizin. Siz de hadis kitaplarına bakın, gelecek cumaya hazırlıklı gelin. Ne mutlu okula, ne mutlu okula, ne mutlu okula diye başlayan hadis-i şerifleri gelecek cuma ayetle beraber okuyacağım inşallah. Evet. İman edip de güzel amel işleyen kullar, ömür boyu kötülükten ve masiyetten ve günahdan sakınan kullar, küfrün gubarından, tozundan dahi çekinip tövbelerle mevlasına kul olan insanlar ne mutlu size Tuwa ne mutlu onlara ve Ben her definde söylüyorum size, kapı caminin muhterem cemaati. Size cehennemin yolunu göstermiyorum tamam mı? Benim mesleğim böyle. Daima cennetin yolunu gösteriyorum. Tuuba lehum ve eğer söz dinlerseniz varacak ve duracak yeriniz cennettir inşallahutaala. <Gülüyorrauen> Sallu ala resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh kelimeyi tayibe münciyi mübarekesiyle mevla cümlemize son nefesimizi cennet kapamak nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilir, patlağı hakka ittibak, batılı batıl bilir, batıllardan iştirab eleyen zümreyi salihine ilhak eyle. Şeriatı garrayı Muhammediy, Mustafa'biyete temsük ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdad eyleye cümlemize ve bütün ehli imana cennet nimet bilhassa gayemizin müntahası olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleyelim subhanerabbike rabbil izzetev ma yasuzun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi <gülüyor> rabbil alamin el fatiha